Yaşları kaldı çimdeden, gül bengi şarap içilmez mi böyle günden? Seher yeri eser yarattığını gülün, güle baktıkça Sebilmez kimse bilmez Molotkeçtim gözyaşlarım kaldın çimemde Yılan gibi şarap içilmez mi böyle günben mi Sen halilin manda Gülen ki mi ben ekdum Saharini esaril Adam kimse bilmez kimse bil. Sevgili dinleyiciler, Göçmüş Kediler Bahçesi'ne hoş geldiniz. Ee, bu programımızın kısa adlı e, ilk siftahı ve e, sadece ismin kısalmasıyla kalmadı. E, ne yazık ki karizmatik sesli arkadaşım, Levent şehir dışında olduğu için e, benle ve benle baş başasınız. E, dolayısıyla e, arzu edenler bundan sonrası için kararını verebilir. Ama bir sonraki hafta e, yine olanca ikililiğimizle, Çoğunluk olarak iki olarak karşınızda olmayı umuyorum. Bugünlük size söz verdiğimiz üzere İlhan Berk konuşmuştuk Levent'le hatırlarsınız hatırlarsınız. Bir miktar kaptırıp kendimize gitmemize rağmen eksik kalanlar olmuştu. Çünkü zaten pek de doyumu ya da tamamı olmuyor şiirin. Her şeyi çok fazla yarım yaşadığımız zamanlar, her şeyi çok fazla çirkinliğiyle yaşadığımız zamanlar biz... E, güzele tutkun, e, hayatı da zaman ve mekandan bağımsız, kendi şiirleriyle ölümsüzleştirip bize başka bir dünya vaat eden İlhan Berk'e dalmış idik. Oradan biraz devam edeyim ben bugün. Levent'e sevgilerimi sunarak ve umarım bir daha e, böyle yalnız kalmayacağız. Bir kere ben ona yapmıştım. E, bu da onun intikamı oldu. Evet. Şiirinden söz ederken hep İlhan Berk'in özellikle diline çok vurgu yapmıştık. Çünkü zaten tamamen dile odaklı ve ikinci yeninin içinde olup ama kendi ayrı bir sacayak olarak, ayrı bir ırmak olarak kendini oluşturmuş bir şiirdi bu. Ve Doğan Hızlan'la Ağustos 81'de gösteride yapılan bir söyleşide tam da zaten bu dil konusuna geliyor. Ve şöyle demiş, ''Şiir bir dil sorunsalıdır, dili bulmalıdır. Dili bulmak da yine onunla gide gele, yıkana yoğrula olur. Bir şiirin koyduğu değişik çizgiler özle biçimden çok, yine şiir dili dediğimiz her ozanın dilinde kendini belli eder. Başlangıçta bu dilin girip çıkmadığı çukur, oyuk, yol, tepe yok gibidir. Yöresini araştırma, toprağını bulma çabasının ta kendisidir bu.'' Giderek kendi seçmesini yapar dil. Ayrı kotlarını temizler, girip çıktığı çıkmaz sokakları bırakır, kokladığı kazdığı su yollarını bir kıyıya iter, sonunda deltasına yerleşir, sınırını çizer, otağını kurar. Bir ozanın şiir çizgisinin değişikliği dediğimiz bu dildir işte. Ve zaten şiir dilini anlatırken bile adeta yeni bir e, şiir yazan ve... Bütün bu imgelerle aslında kendi durduğu yeri tarifi yaparken bile belli eden bir şair İlhan Berk. Kendisi zaten şiirden öte şiir üzerine yazdığı yazılarla da çok kıymetli bir kaynak ve özellikle geçmişe geçmişin birikimine yaslanıp oradan... Yeniye doğru ıı, ilerlemekteki ısrarıyla biliyoruz biz onu. Ee, yine aynı söyleşide Türk şiirinin e, incelenmesi sırasında ikinci yeninin Türk şiirinde ayrı bir damar olduğunun anlaşılacağını zamanla vurguluyor ki çok da haklı çıktı. Ee, bunca zengin olan eski şiirimiz Tanzimat'la onu izleyen bütün yenileşme çabaları da göz önünde bulundurulduğunda Cumhuriyet'le büyük çizgiler koyarak gelmiş değildir. Cumhuriyet şiiri Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet demektir. Topu topu üç çizgidir yani. Orhan Veli ve arkadaşlarıyla bir dördüncü çizgi gündeme girmiştir. İyice bakılırsa ikinci yeninin bir beşinci çizgi olduğu görülecektir diyor. Ve özellikle kendi şiirinin yaslandığı gelenek olarak Ahmet Haşim'in adını çök öne çıkarıyor. Ama gelenekten kastedilinin ne olduğunu da... Cumba İstanbul dergisi için 2006'da İlhan Berk'le söyleşi yapan e, Mehtap Meral'ın soruları üzerinden biraz bakalım. Çünkü e, orada da bir gelenekle yani şiir dilini ve İlhan Berk'in ilişkisi üzerine e, sorular sorulmuştu. Geleneğimizi bilmek bizden önceki şairleri okumak ve incelemek elbette ki gereklidir ama o geleneği bugün sürdürmeye kalkmak anlamsızdır diyor İlhan Berk. Ve benim aslında yapıcı yıkıcılık olarak yorumlayabileceğim e, bir şeye vurgu yapıyor. E, bir temele yaslanmak e, ama o temeli kendini aslında bir anlamda aşacağı bir e, bariyer gibi de görmek. E, onun içinde kaybolmamak, onu yinelememek. Dolayısıyla da... Geleneği aslında sanki yıkmak üzere bilmek gibi. Yıkmadıkça hiçbir şey olamaz. İyi bir şair önündekileri gerisindekileri yıkarak işe başlar. Şiir gündelik dilin gerçeğini yatırdığı yerde konuşur diyor. Ve aslında e, yıkmaktan kastettiğini yıkarak e, var etmekten kastettiğinin ne olduğunu da bize e, olanca güzelliğiyle yaşatıyor. İkinci yeni zaten doğrudan doğruya yeni bir dil getirdiği için e, kıymetli. Ee, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever. Onların hepsi başka başka diller getirmişti bize. Ee, buna da vurgu yapıyor İlhan Berk. Bir geleneği bozmuyor. Aslında ikinci yenicilerin birbiriyle olan ilişkileri açısından da. Ee, ve onlar için de diyor ki kendinden öncekilerin diliyle hiç ilişkisi yok. Çünkü her şair kendi dilini getirir. Asıl önemli olan da budur. Ben bir şairi kullandığı dilden anlıyorum. Hepimiz Türkçe yazıyoruz ama büyük şair orada kendisine özgü bir ses buluyor. Ve kendi şiirini de avantgard bir şiir olarak e, tanımlayıp e, bütün teknikleri e, ilişkilendiği Fransız edebiyatıyla nasıl geliştirdiğini, şiiri nasıl parçaladığını, yapıyı nasıl kırmaya çalıştığını anlatıyor. Bir diğer e, önemli takıntısı da tabii bu noktada anlam. Ee, şiir ne anlatır bu şiirden ne anladın diye hani bize de e, edebiyat derslerinde bolca gelip aslında e, şiirden soğumamız için ne mümkünse yapılan müfredatı hatırlayalım ve o müfredat eşliğinde e, İlhan Berk'i dinleyelim. Türk şiiri anlam hastasıdır. Ta başından beri anlamla başı dertlidir. Şiirin ille de bir anlamı olmasını istemiştir ve bu giderek şiirde nutuk havası oluşturmuştur. Şiirin konusu ne derler, ne anladın derler. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyen insanın sorularıdır. Şiirde anlam şart değildir. Şiiri duymak, duyurmak, işaret etmek, hissettirmek önemlidir diyor. E, bu şiirde anlam şart değildir. Tabi anlamsız şiir noktasına gidip e, ikinci yeni de e, bir tek şairin kendisinin anladığı e, bir tuhaf anlamsızlıklar bütünüdür gibi yaşayan ve yansıtan e, eleştiriler hep ola geldi. Oysa e, anlam anlamı da aşan, anlamın e, anlamdan daha aşkın e, bir noktaya temas ediyor olarak ben İlhan Berki yorumluyorum. Hem şiirlerini ikinci yenicilerin hem de tabii onun bunu anlatma gayretinin kendisini. Bir şiirden ne anlıyorsunuz diye sorulduğu zaman şunu yaparım diyor. Tekrar okurum o şiiri. İşte bunu demek istiyorum diyorum. Eğer onda bir duyarlılık oluşmuyor, bunu kavramıyorsa benim şiirimle ilişkisini söyleyemem. Çağdaş şiirde önemli olan duyumdur. Anlam dediğimiz şey büyük bir duyarlılıklar meselesidir. Oradan sadece hissedersiniz. Söylemekle söylememek arası bir duyarlılıktır bu. Ee, bu noktada belki yaratılan o özgün dile, e, tuhaf imgelere ve aslında e, okura bırakılan şu duyarlılık meselesi için kısacık bir İstanbul e, şiirine bakalım. Haliç Ve Haliç çocuk dişleri gibi dedim, gülünce çıkan Esmer. Esmer uyanması gibi vücudumun bir yerinin. Bir deniz müzesinde iki foklu, bir pelikanlı ve korkunç hüzünler taşıyan ve Eylül yüzlü. Eylül bir çocuğun elinden tutmak gibi fenerdi. Ki bir ortodoks kilisesine devam ediyordur lacivert elbiseler giyer ve sarı düğmeleri sallanır rüzgarda. Ve yeni yine ağrıyordur vakit ve çok eski bir kazı ki bir virgül gibi düşüyordur baş aşağı balata. Tabi bu ve benzeri tüm ikinci yine şiirleri onların e, oluşturan bütün bu şairlerin hepsi kendileriyle zaman geçirilmesini aslında bir anlamda isteyen o şekilde okuruyla Bağ kuran şairler dolayısıyla o imgelerin kendi ihtiyaçları olan duyarlılıkları oluşturması için aslında okurla buluşmaları ve her seferinde kendilerini yeniden ve yeniden var etmeleri gerekiyor. Ne de olsa şair söylenme, söylenmeyen bir şeyi söyler gibi olduğu bir yerde olduğunu ifade ediyor bize ve sözcüklerin gölgesini kullandığından bununla da aslında imgeyi kastettiğinden bahsediyor. Düşünce şiiri diye bir şey İlhan Berk için söz konusu değil. O zaman düz yazı yazılsın derim diyerek aslında kendi duruşunu en net şekilde ortaya koymuş oluyor. İlhan Berk'te bir diğer nokta onun... Cinselliği e, vurgulama hali ve tıpkı e, Cemal Süreyya'da olduğu gibi o güne kadar alışık ol, olunmayan e, açıklık, e, vurucu yine e, imgeler ve çok farklı bir e, beden anlayışıyla. Öncelikle zaten e, bu noktada onun bedenden e, ne anladığını herhalde e, bakmak gerekir. E, İlhan Berk için... Beden aslında e, bir temel. Bütün değişimleri, insana dair olan her şeyi, e, hayatı e, gözlemlediği yer. Oradan e, çıkarak kurduğu dünyada. Aşkı da e, çok sağlam ama aynı zamanda çok uçucu. E, bizden yine çok fazla katkı isteyen. Ve aslında e, güzeli de. Kadın erkek biyolojik cinsiyetleri ayırmadan o bir yüze indirgeyerek söyleyen ya da hani oradan aslında anlamı alabildiğine genişleten güzele sevdalı bir şiirden bahsediyoruz. Çok uzun bir gündü aşka dönüyordum çok uzun yavrum çok uzun seni sevmekten işte diyordum ilk öpüş işte masmavi yarın. İşte yedisi sabahın ve ıslak ağzının, işte eski bir otu kasıklarının ve karnının, işte dilinin getirdikleri, işte ormanlarım. İşte döşekte çıpla kupuzun uyanışın, işte kayaya vuran eski gölgen, eski sesin, işte o ağzındaki esmer kuş, o yaban ırmak. Kal öyle diyordum, böyle anadan doğma iç içe, kal öyle ilkin, orandan öpeceğim diyordum. Aşk ki karadır, tek eceli bir sözcüktür. İşte tam böyle sevdalım, tam böyle diyordum. Ee, tıpkı e, Cemal Süreyya'daki gibi dediğim, daha öncedir dediğim üzere yani e, çok farklı bir o güne kadar alışılmamışı e, ve aslında e, sevişmekle iki e, bedenin, iki ruhun birbirine iç içe geçmişliğine dair çok taze, e, çok heyecan verici, çok farklı, e, bambaşka. ...noktaları öne çıkaran, erotizmi de yeniden tanımlayan bir şiir İlhan Berk'inki. Bu noktada biraz notlara bakayım ben de. Hazır madem lafı geldi, Cemal Süreyya'da dilinden biraz İlhan Berk'i de dinleyebiliriz aslında. E, Cemal e, ikinci yeni şairlerin benim için çok kıymetli ve bugün artık fazla bulunmadık olunan yanlarından biri de e, dünyanın bütün kavgalarını edebilseler de sonuç itibariyle birbirlerinin hakkını teslim ve e, hem e, yaslandıkları gelenek hem birlikte oluşturmuş oldukları gelecek adına e, sahip çıkışları sanatlarına e, ve birbirlerini e, anlatışları sürekli onları Dolayısıyla bir diğerinden dinlemenin çok ilginç bir kıymeti var. Ve dolayısıyla Cemal Süreyya'ya yine kulak vermekte fayda var. O ki en güzel benzetmeleri, en özgün benzetmeleri yapar. Şöyle tanımlıyor Cemal Süreyya İlhan Berk'i. Yeryüzünde her şey yazılmak için varmış gibi geliyor ona. Söz kelimi söz bardağa bardak olarak değil, yazılacak bir şey olarak bakıyor. Gökyüzüne de öyle. Şöyle diyor sonra da yüzüne böyle bakan adamın hayatının cehennem olması doğaldır. Yazıya geçen çiçek solacak, yazıdaki çiçekse hiç koklanmayacak. Ve e, İlhan Berk'i bu denli e, kendi zamanını daşıp da bugünün kuşaklarıyla buluşturan o sadeliğini e, hiç yitirmedi, yitirmediği çocukluğuna da bağlayarak... E, Evet yetmişi döndü diyor o yazdığı günlerde ama bugün de genç Rambo tavrıyla konuşmaktan kendini alamıyor. Bıktım yaşamaktan, bıktım şu cehennemden. Gençliğini yaşayamamıştı, yaşlılığı ise öğrenmeye yanaşmıyor. Bugün aşırı ölçüde çocuk ihtiyar ama hiç ölmeyecek bir görünümde. Yarın mesir macunu lekeli bir şemsiyeyle ortalarda dönmeye başlayabilir diyor. Ve aslında İlhan Berk tam da bunu yapıyor. Bir diğer şairin Küçük İskender'in de İlhan Berk'e dair... ...söyleyecekleri var... Ee, ...onunki de tabii bir şairin bir şaire... ...bakışının özgünlüğünde... ...o uzun bir adamdı... ...hem dikine hem de yatay... ...başı gezegenlere değerken vücudu dünyaya yayılmak istedi... ...bu yayılmanın kontrolünü de daima elinde tuttu... ...İlhan Berk'ten söz ediyorum elbette... ...büyük haritaların gizli sokaklarına dalıp... ...çıktığı dönemlerde de... ...aklı fikri doğadaydı aslında... ...onunkisi kişisel bir sürgündü zaten... Doğadan bir süreliğine ayrılıp kentlere gitmiş ve adeta soykütüğünün izini sürmüştü. Galata ve Pera köklerini aradığı, deltasının bereketinin tarihini araştırdığı dönemin kitapları. E, toplumsal gerçekçilikten başlayıp e, seyrelediği öğretmen olarak çalıştığı, Türkiye'nin çok farklı yerlerini e, şiirine yansıtan, e, ardından e, İstanbul'un e, tarihini, bugününü bize yaşatan, e, şiirleriyle ortaya çıkan İlhan e, Akabinde de işte ikinci yeninin e, o en özgün tarif edilemeyen e, damarlarından biri olmuştu Öyle bir damar ki onsuz e, hiçbir e, Türkiye şiiri tarihi anlatılamıyor Çünkü sözcükler suç işlemeden, aç kalmadan, acı çekmeden, sevişmeden kendilerine gelemezler Bunun için bizim gelip ellerinden tutmamızı beklerler diyor Ve tam da aslında ellerinden tutarak e, sözcükleri bize getiriyor ee, ve keza o gövdenin yazıcıları olarak e, gördüğü sanatçılarla da e, Nietzsche'ye Nietzsche vurgu yaparak şimdilerde beden, bedenden daha sağlam inanılacak ne var sözünü hatırlatıyor. Dünyayı depolar gövde ve her şeyi dile çeviren de odur. Sözsel yazınsal tarihin seyir defteridir gövde diyor. Bu kadar gövdeye vurguda aslında bir yanıyla e, şairin. Ressam kişiliğinin kimliğinin de herhalde bir etkisi var. Çünkü e, harfleri bile e, bir görsellik e, işareti olarak e, ifade edebilirliği. Bir yanda e, sergi açacak denli e, resmi e, ayrı bir yere koyuşu. Ve aslında e, kimi zaman kendisine cehennem yaşatan e, şiirden kaçacağı zamanlarda huzuru resmin dünyasında buluşu. Ve tabii e, bir resim dünyası da söz konusu olduğunda... Bir ressamın gözüyle de bakacaktır bedene e, ve o bedeni hem e, sözcüklerle hem e, çizgilerle ifade etmenin e, iki farklı e, boyutunu yaşayacak ve bize de o muhteşemliği yaşatacaktır. E, bu şiire adanmışlık açısından ise e, resimden farklı olarak bambaşka bir vurgusu var. E, bir çeşit dervişlik, keşişlik olarak görüyor e, şair. Şairliği ee, ve orada da yine doğaya başvurarak e, anlatıyor şiiri. Yıllarca küçük bir yeraltı suyu gibi yaşayacaksın. Bir gün yeryüzüne çıkma özlemini de hiç yitirmeyeceksin. Sonra da bunu büyük bir alçak gönüllülükle kabul edeceksin. Günün birinde bir gün ışığını ışığını gördüğünde de bir kıyıya çekilip oradan bakmayı bileceksin. Keza yine beni çok etkileyen şarkı. E, Yine şiirine dair kendi kendine söylediği e, ve tarifi yine dediğim gibi e, şiirin ta kendisi olan bir ifadesi daha var. Yer altlarında, tepelerde, doruklarda yeterince dolaştı şiirim. Şimdi dere yataklarını özlüyor, oralara inmek istiyor. Eskici dükkanlarına düşmek, kasap kağıtlarına yazılmak yani. Üçüncü derecedeki kunduracıların, demircilerin, kuyumcuların işi olmak. İşte bunu istiyor. Ve Kalfaçıra Kişi bir şiir diyor ki aslında bu da e, Turgut Uyar'ın o e, korkulu ustalığına vurgu yapan her seferinde bir e, daha ileri adımı bir daha fazla e, farklıyı yaratmakta. E, ne insanın bir şairin kendini yılların deneyimine rağmen e, ilk günkü acemilikte hissedişinin ifadesi. Ee, ama o acemiliktir ki aynı zamanda o güvensizliktir ki görece aynı zamanda e, o şiirleri de her dem taze e, her dem çağdaş e, zamandan bağımsız bizle e, ula, bize ulaşabilir ve bizle buluşabilir kılıyor e, bir küçük şiirle e, İlhan Berk'i selamlayayım e, ve ondan sonra Artık yavaş yavaş e, veda vaktine gelelim. Gerisi e, o duyarlılık meselesini İlhan Berk'le e, kuracak olan siz dinleyicilerimize kalıyor. Oda. Evin doğası sessizliktir. Odalar, sofalar, merdivenler, döşemeler sessizlik yerir. Sessizlik ister ev. Ev keçi yolları yumadır. Bu keçi yolları besler onu. Böyle bir sessizlik sınırsızlık açar. Her şeyde bu sessizliği dolu dolu yaşar. Evde paylaşılan tek şey de budur. Oda ev. Bir ada kendi halinde. Bir içe çağrı. Kapalılığa, yalnızlığa övgü. Ama biz bir evi görürüz hep. Oysa ev seyircidir. Gezinir yokmuş gibi yaşar. Açar kapar kapıları. Evde her şey birbiri için vardır. Kapalılık bunu gerektirir. O da yalnız kendisi için yaşar. Her durumda düşe çekilir ev. O da hep uyanıktır. Her şeyi konuşur oda. Her şeyin de bir anlamı vardır. Hiçbir şey anlamdan kurtulamaz. İnsan bir adadır. O da bir dünya. Kendisi de hem bir ada hem bir dünya olan İlhan Berk'i böyle selamlamış olalım. Bir dahaki haftaya da yepyeni bir adalara ve dünyalara Levent'li le birlikte yol alalım. Çok çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın. GÖÇMÜŞ Kediler Bahçesi. Hazırlayan ve sunanlar: Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin. Açık Radyo program destekçisi olun